Konya'nın manevi mimarlarından Tahir Büyükörükçü Hoca Efendi, 5 Mart Cumartesi günü hakka yürüdü. Hoca Efendi'nin evi de, mezarı da gönül dostlarının akınına uğruyor. Ömrünü İslam'a adayan Tahir Hoca, kütüphanesindeki kitapları toplamak için büyük emek harcadı. Eski mutfaklardan, ardiyelerden getirdi. Büyük insanları burada ağırladı. Necip Fazıl Kısakürek, Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi. Salonda dikkat çeken bir diğer miras da bu seccade. Babamın talebelik yılları ve yeni derviş olduğu yıllar. Tarikata yeni intisap ettiği, Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendimiz Hazretlerinden yeni ders aldığı dönemler. Bir yandan da talebelik yılları tabii dediğim gibi. Konya'da Adil Hoca diye bir arkadaşı varmış babamın. O da bir hoca efendidir. Tabii gençlik yılları, heyecan yılları, yeni de dervişler. Heyecanlılar dediğim gibi. Derler ki Konya'dan çıkalım, yayan üstadımızı bir ziyarete gidelim. Adana'ya gidecekler. Hakikaten karar verirler, Konya'dan yayan olarak yollara düşerler. İşte köyler, ilçeler falan Konya'nın ilçelerinden hatırımda kaldığı kadarıyla Eşmekaya'ya varırlar. Orada bir kardeşimizin evine misafir olurlar. Namaz kılınırken oradaki kardeşlerimiz bu seccadeyi babama mihraba sererler. Namaz kılınır, namaz kılma esnasında seccade babamın çok hoşuna gider. Ve sonradan karar verir der ki ben bu seccadeyi satın alayım ve üstadıma hediye edeyim. Pazarlık ederler kendi aralarında. Köylü kardeşlerimiz Allah razı olsun kendilerinden hocam hayır asla para kabul etmeyiz. Madem ki böyle bir şey arzu ettiniz bu size e, hani sahibi. Bu bizim size hediyemizdir derler. Babam asla kabul etmemler Muhakkak parasını vereceğim. Öyle alacağım. Bunun üzerine 22 liraya hatırımda kaldığı kadarıyla pazarlık ederler. E, ve de babam seccadeyi alır. Ayrılırlar oradan. yayan yine yürüyorlardır. Köylüler Allah onlardan sonsuz razı olsun yanındaki Adil Hoca hocamıza, arkadaşına parayı verirler. Hoca Efendi bunu kabul etmedi. Sen bunu çok ilerledikten buradan iyice ayrıldıktan sonra veya dön, Konya'ya dönüşte Hoca Efendi'ye verirsin derler. Tahir Hoca Efendi'nin oğlu e, Abdurrahman Büyükörüçü, babasının kendilerine bıraktığı manevi mirasın içerisinde bu seccadenin ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Ulu kışladan derdi babam trene bindik Adana'ya vardık. Üstadımızın evine gittik Meğer Üstad Hazretler Adan Anadolu'ya irşad da çıkmışlar bulamadık kendisini. Yani şeye bakınız ki e, cezveye bakınız ki hiç var mı yok mu evinde mi değil mi sormak da yok. Gidiyor muyuz gidiyoruz yola düşmüşler yayan gidiyorlar. Üstad Hazretlerine seccade hediye edilir. Selam bırakılır, dua istenilir valideden ve Konya'ya geri dönerler. Büyük İslam alimi Mahmut Sami Ramazanoğlu'nu ziyaret yıld etmek için yola çıkan, zaman çıkan zaman Tahir Hoca Efendi ve Adil Hoca, üstadlarını göremeyince Hacı geri dönerler. Bağında, yukarı, Seccade, Tahir Masih Hoca'nın Hacı karşısına hâdım, bu kez mı? Ladikli Ahmet Efendi'nin bağında çıkar. Aradan belki 20 yıl kadar bir zaman geçer. Bir gün diyor, Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızın bağında yukarı bağda, Namaz kılarken baktım diyor babam böyle anlatırdı, bu seccadeyi gördüm. Doğrusu seccade beni tanıdı, ben seccadeyi tanıdım diyor. Namazdan sonra elimizi yüzümüze sürdük diyor duadan sonra. Ahmet ha sorması ayıp olmasın ama ben bu seccadeyi sanki tanır gibi oldum ne dersiniz? Nereden geldi bu seccade size diye sordum diyor. Aynen bu tavırla. Ha hocam o seccade size verilecekti zaten. Size verilmek üzere geldi zaten. O seccade dedi diyor. Ahmet Efendi amcamız. Hocam, e efendim hayırdır? Efendim demiş bu seccadeyi yıllarca evvel Sami Efendi Hazretlerine hediye etmişler. Oradan Mısır'daki Hacı Hayırullah Efendi'ye geçmiş. Oradan Şam'daki falan zata edil hediye edilmiş. Oradan Mekke'ye geçmiş, sonra Medine'ye, sonra Bağdat, değişik yerleri böyle Evliyaullah'ın, Ehlullah'ın ellerinde dolaşmış. Sonra da bize gönderdiler o seccadeyi getirdiler, size verilmek üzere bunu Tahir Hoca'ya verin dediler. Uzun zamandır burada duruyor bu seccade, üzerinden rüzgarlar esti, toz toprak oldu. Bu seccadenin Tahir Hoca kardeşim, kadru kıymetini bil. Bu seccadenin üzerinde Hızır Aleyhisselam da çok namaz kıldı diye buyurmuşlar Ladik Laci babamız. İslam alimi Tahir büyük Büyükkörükçü o tarihten sonra seccadeyi büyük bir titizlikle saklar. Yani mübarek bir emanet, sanki mukaddes bir emanet olarak saklıyoruz. Büyüklerin ayak izleri var, alın izleri var efendim, büyük bir bereket. Yıllarca üzerine namaz kıldık, sonra böyle biraz eskimiye yüz tutunca evlatlarımıza, torunlarımıza Rabbimizin lütfuyla bir hatıra olsun, dedelerinin hatırası olsun diye çerçevelettirdik. Yani kardeşlerimiz merak ediyorlar, bu seccadenin hikayesi de böyledir.